Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymeti izleyenlerimiz İlmi programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Aletle TV.com teradesine göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulüyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adet üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisin inşallah. Çok şükür. Rabbim bu günlerimizi aratmasın. Hmm. Rabbim daha güzel günlerde bizleri birliktelik nasip etsin inşallah. Amin tamam, inşallah. Allah razı olsun hocam. İlk sorumuz hocam, 1 Ocak tarihine 99 gram altın almıştım yatırım amaçlı. Bozdurup araba alacaktım. Lakin şu anki salgın yüzünden duruyorlar. Bunlara zekat veya kurban düşer mi? Bu konu hakkında bilgi verir misiniz diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du. Öncelikli olarak e, tabi bu arkadaş öncesinde zekat veren biri midir değil midir e, bunu bilmemiz gerekirdi. Çünkü zekatını veren bir kimse ise bu insanın senesi devriyesi geldiğinde elinde neyi varsa para olarak veya uruzu ticare dediğimiz alsat yaptığı malı olarak bunlar hesap edilir, borçları çıkartılır, kalanın zekatı verilir yüzde iki buçuk, kırtta biri verilecektir. Ancak bu insan daha öncesinde zekatla mükellef olan biri değil ise, yani bu arkadaşımızı varsayım olarak böyle olduğunu düşünecek olsak, elinde işte 100 grama yakın bir altından bahsediyor. Ama bu altın nasıl bunun eline geçmiş? Yani öncesinde diyelim ki bunun kullandığı bir arabası vardı. O arabayı sattı ve parasıyla altın aldı. Yoksa bu kişinin al-sat yaptığı bir ticari malı vardı, o malının sattığı bedel olarak o altınları mı aldı? Hı. Bu ikisi arasında da fark vardır. Evet. Çünkü eğer al-sat yaptığı bir malın bedeli ise bu bedel veyahut da işte yastık altında TL'si vardı da bunu altına çevirmişse, yani o altın o TL'nin bedeli ise bu altına sahip olduğu gün önemli değildir. Onun öncesindeki mala ne zaman sahip oldu tarih onun için o zamandan itibaren başlayacak. Evet. Ama biz bunu şöyle varsayım olarak yapalım. Yani öncesinde zekatın tahlüketmeyeceğini etmeyeceğini düşünecek olursak hı hı. bindiği bir aracı vardı. Ki bu araç zekata tabi olan bir mal değildir. Onu sattı, onun parasıyla altın aldı. Evet. Veyahut da işte bir ameliye yaptı, yani bir iş yaptı bir icara aktı yaptı. Ücret olarak o 100 gram altın alacak bedeli aldı. Yani öncesinde zekata tahallük eden bir mal değildi. Değil. Bu durumda o paraya eline geçtiği an itibariyle başka da nisabı yoksa bu bir nisap miktarıdır. Hı. Çünkü nisap 96 gram olarak söylüyoruz cami olarak. O zaman elindeki para nisap miktarıdır. Bunu yıl olarak tarihini beyan etmesi, ve tespit etmesi ve bunu bir kenara kaydetmesi gerekir. Evet. Bir dahaki o yıl geldiğinde yani üzerinden bir yıl geçtiğinde hala Bunu o para elinde duruyor ise. Hicri olarak bakacaktır. Tabi hicri olarak bakılacaktır. Hı -hı. Hala elinde, o para elinde duruyorsa aralarda velev ki eksilme olsa bile Hı -hı. sıfırlanmadıkça sıfırlanmadıkça olur ya bazen ihtiyacı olmuştur. Oradan para bozdurmuştur. Ama hiçbir zaman sıfırlanmamıştır. O para tekrar da elinde yine duruyordur. Hı. Yıl sonu geldiğinde elinde yine o nisap miktarı 96'nın üzeri altını varsa bu kişi onun zekatını vermekte mükellefdir. Peki ben o parayı elimde tutuyorum. Sualeden kardeşimizde olduğu gibi niyetim araba almak. Niyetim işte bir daire almak. Veya başka bir emtia almak yani ticari olmayan bir maksat ile ben bu parayı tutuyorum. Böylesi bir durumda o paraya zekat e, düşme meselesinde bir farklılık olur mu? Bu konuda da Hanefi mezhebine göre e, bine kalma noktasında yani istimal edeceği bir araba alma noktasında veyahut da e, içinde mesken olarak kullanacağı ev alma noktasında niyeti olsa bile o ki elinde para olarak durmuştur. Ve üzerinden de bir yıl geçmiştir. Sahih kabul edilen görüşe göre bu kimse o paranın zekatını vermekle mükelleftir. Evet. Bu noktada Hanefi fukasından i̇bn Melek Rahimullah'a nispet edilen, eğer bir insan daire alma niyetiyle o parayı tutuyorsa ve bu kimsenin de bir dairesi, bir evi yok ise, evde asli bir ihtiyaçtır. Bu asli bir ihtiyacın bedeli olarak elinde para durmuştur, ama o paranın varlığı yarın işte asli ihtiyaca dönecektir. O zaman o paraya zekat yoktur görüşü söylense de Hanefi mezhebinde tercih edilen görüş bu değil, bu racih değil, mercuh olan bir görüştür. Ee, velevki niyeti ev almak olsa bile, velevki niyeti araba almak olsa bile, o ki elinde para durmuş ve üzerinden de yılı geçmişse bu kimse zekatını vermekte mükellef yüzde iki buçunu verecektir. Burada tabi şu konuya da temas etmek isterim. Ee, yani bir insanın elindeki ticari malı ticari olmaktan vazgeçirmesi veyahut da ticari olmayan bir malı ticarete niyet etmesi durumunda zekat ne zamandan başlayacak? Yani yıl bunun için e, onu ameliyeye dökmesiyle midir yoksa mücerret niyet etmesi yeterli midir? Evet. Bu mesele de aslında bu konuyla alakalı olan bir meseledir. Yani sizin bindiğiniz bir aracınız vardı, kullandığınız bir aracınız vardı veyahut da oturduğunuz bir eviniz vardı. E, veya işte babanızdan kalma bir e, mülkünüz vardı. E, ticari değildir bu mülk. E, yani kenarda duruyor. Sonra dediniz ki ya şu anda e, piyasada hazın açıldı. E, ben bunu satayım, bunu ticarete çevireyim, ticarette döndüreyim dediğiniz an itibariyle o mal ticari mal olur mu? El cevap olmaz. Çünkü ticaret bir fiildir, bir ameldir, bir hmm. eylemdir. Amel ve eylem de yalın niyet ile gerçekleşmez. İlla ki dökülmesi gerekir. Takisiz onu satacaksınız, satış arz edeceksiniz değil. Satacaksınız, sattığınız an, sattığınız an itibariyle. Almış olduğunuz para elinize para geçiyorsa veya o para yerine işte bir emtiyat almış olabilirsiniz. Yani bir takasa girmişsinizdir. Ar elinizdeki aracı başka bir araçla hmm. değiştirmişsiniz ama o aracı alırken de ticari gayeli aldınız. O araca sahip olduğunuz an itibariyle yıldırınız başlayacaktır. Hmm. Eğer daha öncesinde zekat veren biri değilseniz. Evet. Ama bunun aksi öyle değildir. Yani nasıl aksi öyle değildir? Siz işte araç ticareti yapıyorsunuz, satı yapıyorsunuz. Veyahut da ev ticareti, arsa ticareti yapıyorsunuz, satı yapıyorsunuz. Bu arada bir araca sahip oldunuz veya bir arsaya, bir eve sahip oldunuz. Dediniz ki ya bu ev hakikaten güzelmiş veya bu araç hakikaten güzelmiş. Ben bir daha bunun gibisini bulamam. Veya işte böyle bir arsa bir daha bulamam. Ben buraya bir yazlık yapayım. Veyahut işte ufak buraya bir ev koyayım da çoluk çocuk yazları buraya geliriz. Niyetiyle onu ticaretten çekecek olsanız daha henüz kullanmaya başlamasanız da daha evet. henüz onu bahs yani bahsettiğiniz maksatta istihdam etmeye başlamasanız da artık o mal ticari olmaktan çıkmıştır. Niyetinizle birlikte. Çünkü ticareti terk etmek amelsizliktir, eylemsizliktir. Eylemsizlik ise mücerret yalın niyetle gerçekleşir. Eylem ise bir fiildir, fiil ise illaki ortaya bir şey koymanız gerekir, bir şey yapmanız gerekir. Dolayısıyla burada sizin yalı niyet etmeniz, yani ticaret yapmamaya niyet etmeniz, o malı ticari olmaktan çıkartır, artık zekata tahlik eden mallar cümlesinden sayılmaz. Evet. Ama ticarete niyet etmeniz ise o malı ticari mallar cümlesine sokmaz, ta ki onu fiili olarak satmadıkça, yani onu bizatihi ticarete idhal etmedikçe, bu da önemli bir konuydu meseleyle evet. alakalı. Bir de e, yine cevabımızın başında da ifade ettiğimiz üzere bir insan daha öncesinde zekat vermiyordur. E, şu anda zekat verebilecek nisap miktarı bir paraya sahip oldu. Sene onun için başlamıştır. Hı hı. Bir dahaki aynı sene yani üzerinden bir yıl geçtiği zaman hicri olarak elinde yine nisap miktarı para varsa bu kişi zekatını örecek. Peki arada bu nisaptan aşağı düşse bile zarar verir mi? Biraz önce de ifade ettiğimiz üzere zarar vermez. Yani nisabın 96 olduğunu kabul edecek olursak ki söylüyoruz. Ee i̇şte Ramazan'ın 5'inde 96 gram altına bir şekilde sahip oldu. Ee aralarda elindeki altın 10 grama düştü, 5 grama düştü, 3 grama düştü, 1 grama düştü. Ama tekrardan Ramazan'ın 5'i geldiği zaman hatta 4'ünde 96 grama sahip oldu. Daha ünüz üzerinden bir gün geçmiş yani o paranın. Hı hı. Beşi geldiği zaman bu kimse onun tamamını zekatını verecektir. Arada sıfırlanmadığı müddetçe. Hı. Peki senesi dolduğunda elinde nisap miktarı yok. Yani şöyle diyelim 96 gram Ramazan'ın beşinde vardı. Ramazan'ın dördü geldi elindeki altın düştü 50 grama. Evet. Ve beşine 50 gramla girmiş hı hı. oldu. Bu kişi için artık sene bitmiş midir? Sene bitti artık bu kişi için sene mefhumu kalmamıştır. Bir daha ne zaman 96 gram altına sahip olduğu an itibariyle yeni senesini o zaman başlatacaktır. Mesela Ramazan 7 oldu, 7'sinde tekrar parası geldi. Parası geldi. O zaman o an itibariyle tabii çok yani şey oldu yani yakın günü oldu. Ama önemli değil. Yani teori olarak bu böyledir. Hı. Bu şekildedir. Bir de mesela kişinin borcu olsa, yani diyelim ki yıl başında 96 gram altını vardı. Yıl sonunda da 96 gram altını var. E arada sıfırlanmadı. Sıfırlanmadı derken şöyle anlamayalım. Bu adamın bir borcu oluştu ve o borç bütün bu mal varlığını kaplasa bu sıfırlanmak olarak telakki edilmiyor. Kitaplarımız bunu açıkça söylüyor. Elinde gerçekten para kalmayacak. Gerçekten altın namına bir şey kalmayacak. Hı. Yani Eş değeri kalmayacak. Yani o kalmayacak. Eğer elinde altın var ise o parası var ise velev ki borcu dahi olsa sene sonuna geldiği zaman tabi bu sefer borç devreye boş girer. Devre. Borcu çıkardıktan sonra geriye nisap miktarı kalıyorsa zekatını verecektir. Hı. Ama borcu çıkardıktan sonra zekat miktarı yani nisap miktarıinde kalmıyorsa bu kişi yine zekat vermekle mükellef değil. Senesi bu kişi için yine nihayet ermiştir. E ne zaman nisaba sahip olduğu yani borçlar çıktıktan sonra nisaba sahip olduğu bir zaman başlarsa o kişinin tarihi o an itibariyle başlayacaktır. Evet. evet. Bir başka sorumuzda da e, biz bir erkek ve iki kız e, olmak üzere üç kardeşiz. İki ablamla birlikte ortak konfeksiyon üzerine işletmemiz var. Hepimiz evliyiz. Konfeksiyon işletmemiz annem babam da olmak üzere. Dört ailenin geçim kaynağı. İşimiz ihracat üzerine olduğundan Rusya krizinde büyük sıkıntıya girdik. Bu sebeple Ablamlarla beraber eşimin altınlarını borç olarak aldık. O dönemde borcumuzu ödeyemedik ve ablamlardan ayrıldık. Herkes kendi işini kuru. Şu anda çok şükür işimizi toparladık. Bu arada babamız vefat etti. Şimdi eşime olan borcumuzu ödemek istedik. Ancak ablamlar borç sadece 3 kişinin değil babam da dahildir diyorlar. Çünkü borç dükkan için alınmıştı. Babamın dedemden kalan bir arsası vardı onu sattık. Ablamlar o paradan borcun ödenmesini, kalanının da aramıza miras olarak bölünmesini istediler. Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyiz Evet, İlginç bir sual. Farklı bir sual, Bir aile şirketi var, bir ticarethane var. Tabii şu ya ben kaçırdım veya temas edilmedi. Burası baba tezgahı mıydı yoksa kardeşler bunu babalarından bağımsız olarak kendileri mi kurmuşlar? Yani bunu iki ablanla birlikte ortak konfeksiyon atölyemiz var. Demek ki kendileri kurar. Baba babalar... tezgahı değil. değil. Evet. Ee, baba tezgahı değil ama ifadesinde sanki dört hanede yani babaları da olmak üzere buradan istifade ediyor. Evet. Yani gelir kaynağı buradan. Hı -hı. Babaları buna ortak mıdır değil midir? Tabii biz bu soruda bunu tam net bir şekilde anlayamıyoruz. Yani soruda şöyle diyor hocam hani. Ee, borcumuz var. Borç sonuçta herkesin borcu diyorlar. Babamın da orada borcu var diye. Ama tabii ki bu ortak mı bir yani kişinin kendi yorumu olabilir. Hmm. Yani evet. bu borcu firma namına mı aldılar yoksa iki kardeş, iki kız kardeş ve bir erkek kardeş gelinlerinden yani erkek kardeşin hanımından kendi namlarına mı borç aldılar? Evet. Meseleyi bu şekilde tasavvur etmek lazım. Eğer bunu biz dörtlü ortak olarak kabul edelim. Yani baba iki kız ve bir erkek dördü ortak şeklinde bir işletmeleri var hı hı. ve bu işletmelerine borç lazım oldu ve bu borcu da gittiler işte evin gelininden talep ettiler altınları kenarda duruyor yastık altında duruyor diye dolayısıyla bu borç işletmeye verilmiş bir borç olsa da hı hı. o işletmenin sahiplerine verilmiş bir borçtur evet. dört ortaksa elbette dört kişinin ödemesi gereken bir borçtur ama üç kişi arasında ortaktı da babaları olduğundan dolayı manşetini de başka karşılayacak bir şey olmamasalsa bile kardeşler karşılıyor ise, yani çocuklar karşılıyor Hı -hı. ise daha doğrusu, o zaman o borcu almada çocuklar almış, babası almamışsa, Hı -hı. o zaman bu borç elbette üç kişiye ait olacak. Babanın borcu olmayacak. Peki biz iki şıklı meseleyi değerlendirecek olursak, yani iki şekilde konuyu ele alacak olursak, Hı -hı. nasıl bir sonuca gidebiliriz? Şimdi baba artı üç evlat, ikisi kız, biri erkek, Bunlar ortaklaşa bir iş yapıyorlar. Daha sonradan gelinlerinden borç alıyorlar. Evet. Borç bunların üçüne de hatta dördüne tekabül ediyor. Hı hı. Ödemesi gerekir. Daha sonradan baba vefat ediyor diyor. Baba vefat ettiği zaman nasıl olsa babanın malı bu üç kişiye kalacaktır. Evet. Tabii hanımı var mı yok mu bu da önemli. Hanım bu var, ona... Hanımı var. Çünkü hanım olursa o da mirastan bir pay alacaktır. Sekizde biri neticede ona düşüyor. Evet. Ama diyelim ki o hanım kendim almıyor. Benim evlatlarımın olsun Dediğini düşünecek olursak genelde Karadeniz bölgesinde e, beraber yaşadıklarından dolayı. Gerçi Karadeniz bölgesinde tamamını hanım alır. Yani ben ölünceye kadar idare bende der ondan Aynen. sonra size verilir der de Aynen. öyle olmadığını düşünelim. Yani onlara tevdi ettiğini düşünelim. Bu durumda e, kızlardan biri veya ikisi diyor ki babamızın başka bir mal varlığı var. Bu mal den bu borcun tamamını keselim. Kalan zaten bizedir. Dolayısıyla biz ödemiş oluyoruz diyor. Evet. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Miras e, payında kızın alacağı hisseyle erkeğin alacağı hisse aynı değil. Hı hı. Oysa borçtaki hisse aynıdır. Yani eğer bu borcu dört kişi almışsa e, ve diyelim ki işte 400 gram altınsa hepsinin 100 er gram borcu var demektir. Evet. Yani eşit bir şekilde bölünecektir. Oysa babanın mal varlığından o borç kesildiği zaman, aslında bu babanın mal varlığı değil, baba vefat etmiştir. Evlat, Geriye kalan evlatlarına intikal edecek mal. Onlar da eşit bir şekilde kesildiği zaman miras hukukunda eşit almayan kızdan az verilmiş. Miras hukukunda fazla alması gereken erkeğin ise boştan daha fazlasını üstlenmiş olacaktır. Aynen Dolayısıyla bu eğer rızaları yoksa buna tabi ki bu caiz olmaz. Bir de anneye de orada bir şey verir. Anneyi de devreye ya. sokacak olursak anne hiç borçlu olmadığı halde borç ödemiş, olur. borç ödemiş olacak ki bu da aynı şekilde problemdir. Dolayısıyla peki ne yapılması gerekir? Öncelikle bu babayı da eğer dahil edecek olursak borca bu borcu dörde böleceğiz. Babaya düşen bölümü babanın mirasından yani geriye bıraktığı paradan çıkartılır. Kalanı evlatlarına ve hanımına taksim edilir. Zaten geri kalan o üç evlat, iki kız, bir erkek de kendi hisselerine düşen üçte, şey, dörtte birlik borç miktarını öderler. Evet. Ama borç zaten babanın borcu değil ise... Yani evlatlar bunu borç olarak almışsa bu durumda babanın bıraktığı mala hiçbir zaman borç tağlük ettirilmeyecektir. Miras hukukuna göre işte sekizde bir hanımına geri kalanda iki hisse erkeğe birer hissede kızı olmak suretiyle taksim edildikten sonra onlar kendi hisselerinden işte üçte birini erkek Hanımını ödeyecek, üçte birini, diğer üçte ikisini de birerli olarak kızlar gelinlerini ödeyecektir. Evet. Bu şekilde yapmak suretiyle borçlarını ödemiş olacaklar. Evet. Yoksa her halükarda dediği gibi baba malından bu borcu ödeyelim, kalanı aramızda taksim edelim dersek bu diğerinin özellikle erkek evet. ve annenin e, rızasına değilmiş. tevekkuf eder. Çünkü erkek olan borçludur ama o kadar fazla bir borçlu değildir. Fazla ödemesi gerekiyor. Anne ise hiç borçlu olmadığı halde borcu ortak edilmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla onların rızasına mevkuf olacaktır. Bu evet. şey. Bir başka sorumuzda da e, namazda ilk rekatta yanlışlıkla Nas suresi okunmuşsa, ikinci rekatta Fatiha okunduktan sonra, Fatiha'dan sonra gelen Eflamim mimle başlayan ayetler okunabilir mi? Demişler. Şimdi e, kitaplarımızda namaz bahsinde, hı hı kıraata dair bazı mekruhlardan bahsedilir. Yani yapılmaması gereken, kıraatta e, uygulanmaması gereken bazı ameliyeler ama uygulanması durumunda namaz her ne kadar fasit olmasa da, namazın sıhhatine engel olmasa da mekruh olduğu ifade edilir. İşte bunlar cümlesinden olarak e, bir sureyi bir rekatta tekrar etmek. Tabi bu farz namaz için mekruh, nafile <gülüyor> namaz için mekruh değil. Yani örneğin Birinci rekatta Fatiha suresini okudunuz. Hmm. Fatiha'dan sonra zamrı sure olarak İhlas suresini okudunuz. Tekrardan İhlas suresini ikinci kez okudunuz. Hmm. E, bu farz namazı olursa mekruh olarak değerlendiriliyor. Veyahut da iki ayrı rekatta aynı sureyi tekrar ettiniz. Hmm. Yani birinci rekatta da İhlas suresini, ikinci rekatta da İhlas suresini hmm. okudunuz. Bu da farz namazda olursa, ve buna sevk eden, cebreden bir durumda olmazsa. Yani kasıtlı bir şekilde yapıyor bunu. Bir de başka surede biliyor. Yani başka bir sure okuma imkanı da var. Hmm. Ama olur ya insan daha yeni ezber yapmıştır, yeni öğrenmiştir. Ee, başka bir surede bilmiyor. Bu kişi için bu kerahattan bahsedilmez. Hmm. Yine e, bunlar cümlesinden olarak bir sureyi okudunuz. Aradan bir sureyi atlayıp ikinci sureye geçiş yapıyorsunuz. Yani birinci rekatta bir sure. İkinci rekatta ise ondan sonraki sureyi okumanız gerekirken onu atlayıp ondan sonraki üçüncü sureyi okuyorsunuz. Bu durumda bakılır. Eğer o atlanılan surenin uzunluluğu okumuş olduğunuz sureden daha kısa veya onun muadili ise bunun da mekru olduğu ifade edilir. Yine farz namazlarda ama uzun bir sure ise yani okuduğunuzdan daha uzun veya iki sure, üç sure atlayarak geçiş yapmışsanız da herhangi bir keratin olmayacak keza makus dediğimiz yukarıya doğru. Yani birinci rekatta bir sure okudunuz, ikinci rekatta ise bu surenin bir evvelki suresini okudunuz. Bu da farz namazlarda mekruh olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi burada kardeşimiz birinci rekatta Nas suresini okuduğunu. Evet. Şimdi Nas suresini okuduktan sonra ondan sonra gelen bir sure yok. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in son suresidir. Hı hı. Mecburiyetle ya aynısını tekrar edecektir veyahut da başa dönecektir. Evet. Veya herhangi yani başa derken onun haricindeki diğer surelerden bir tanesini okuyacaktır. Ee, tabii yine farz namaz için bahsedecek olursak. Tabii burada yine bir parantez açalım. Eğer namaz zaten hatimle kılınan bir namazsa farz olsun, nafile olsun. Bu durumda zaten kişinin men baş tarafa dönmesine herhangi bir mahsur lazım gelmez. Yani herhangi bir de söz konusu değil. Çünkü hatim zaten bunu gerekli kılıyor. Ama hatimle kılmadığı bir namaz ise böylesi bir durumda muhitil ül Burhani'de görmüştüm. Nas suresini kişi okudu. Bu durumda bu kişi için iki seçenek ye başa döner veyahut da aynı sureyi tekrar eder. Başa dönmesi makus okuması yani yukarıya doğru okuması. Aynı sureyi okuması da mekru ama aynı sureyi okuması daha ehvendir başa dönmesindense Hı. dolayısıyla aynı süreyi okuması tavsiyesi sadedinde söylenmektedir ikinci rekat için. Yanlışlıkla yaptıysa bu. Yanlışlıkla. Zaten bilerek yaptıysa da durum aynı bu şekilde olacak Hı. çünkü başka bir alternatifi yoktur. Ama e, bu tabi o. bahsettiğimiz gibi bu farz namazlarla alakalı nafile namazlarda bu konuda daha bir genişlik vardır, daha Hı. bir müsamaha vardır. Dolayısıyla bir şey lazım gelmeyecektir. Tabii bu söylediklerimiz hep kerahat anlamındadır. Noksan namazın sıhhatine engel bir durum değildir. Meseleyi toparlayacak olursak kişi birinci rekatta Fatiha'dan sonra Nas suresini e, okuyacak olursa bu kimse başa da dönebilir. Aynı sureyi tekrar edebilir ama dediğimiz gibi İbn-i, e, İbni Mazze, bu konuda aynı sureyi okumasının daha güzel olacağı, hmm. daha ehven olacağını ifade etmiştir. Ama farklı görüşler de vardır. Yani bu kişi artık kendi tercihine Kendisi, göre ya. hareket edebilir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da hocam. İcradan hacizi mal almak caiz olur mu? Al malı kişiye yar olmaz diyorlar. Biz almasak başkası alacak Şimdi bu konunun aslında iki tarafı vardır. Bir fıkhi tarafı vardır, bir de ahlaki tarafı vardır. Evet. E, meseleyi şöyle değerlendirelim. Bir insanın borcu olsa e, ve malı varsa, mal varlığı da var e, ve İslami hükümlerin hakim olduğu bir yerde yaşıyoruz. Yani İslam devletinin, İslam ahkamının mahkemelerde cari olduğu bir yerde yaşıyoruz. Hmm. Öyle olduğunu düşünelim ki. Rabbim inşallah bu günleri görmeyi de nasip eder bizlere Amin memleketimizde. Amin. Böylesi bir durumda İslam hükümlerinin hakim olduğu bir yerde bir kimse size borcu var. Bu borcunu ödeyecek mal varlılığı da var ise insan bunu mahkemeye müracaat edebilir, şikayet edebilir. Hı hı. Ve mahkeme hakim, İslam hakimi bu kimsenin mal varlığına tabii o mal varlığı asli ihtiyacı olan bir mal varlığı olmamak evet. kaydıyla bu mal varlığına e, imamlar arasında bu konuda ihtilaf vardır. İmam Ebu Yusuf Rahimullah men el koyar, satar ve onun bedeliyle bu kişinin borçları ödenir. Ama İmam Ebu Hanife Rahimullah bu konuda biraz daha e, insan haklarını, kişinin hürriyetine, e, hürriyeti noktasında daha titiz davrandığından dolayı bunun malına el koymak değil de, onu hakim cevreder borcunu ödemesi ve borcunu ödeme noktasında da malını satması. Onu kendi iradesiyle malını sattırır ama neticede borcunu bir şekilde kapattırmayı sağlar. Hmm. Yani bunu şunun için söylüyorum. İslam fıkhında da aslında haciz vardır, yok değil. Hmm. Yani haciz e, tamamıyla e, İslam hukukunun dışında olan bir sistem değildir. Her ne kadar bu konuda e, uygulanışı itibariyle farklı mütalalar olsa da neticede bu vardır. Evet. Ancak günümüze baktığımız zaman günümüzde hacizi malların birçoğunun banka ile olduğunu görmekteyiz. Evet. Yani kişi öyle veya böyle bir şekilde krediye girmiş, banka Bankaya kredisine borsam. girmiş ve borcunu ödeyememiş. Evet. Ve bu sebepten dolayı zaten o banka o mala hipotek koymuştur, haciz koymuştur. E, belli bir zaman e, veriyor. O zamana kadar da borcunu ödemediği takdirde malı satışa çıkartabiliyor. Şimdi böylesi bir durumda belki bu adam ana borcunu ödemiş, faiz borcunu ödemediğinden dolayı bu mala el konulmuş olabilir. Evet. Yani bunu tam bilemiyoruz. Veyahut da bu adam yani matil yapmamıştır, zulm yapmamıştır, o malı asli bir ihtiyacıdır. Yani adamın oturduğu bir evi vardır zaten. ...ve ee, başka bir yerde de oturma imkanı da yoktur. Böylesi bir durumda bu mala haciz konulma İslam fıkında daha farklı şekilde değerlendirilir. Ama bu böyle de olabilir. Günümüz bankacılık sistemi bunu ayırmıyor çünkü hmm. haciz sisteminde. Ee, dediğimiz gibi ana borcunu kapatmış faiz borcundan dolayı mala el konulmuş ki bu aslında hakiki anlamda bir borç da değildir. Çünkü İslam fıkhına göre faiz haramdır. Evet. Ödenmesi gerekli olan bir borç olarak telakki edilmez... Çünkü bu akit zaten muamel olarak fasit bir akittir, hı hı. faiz olması bile. Tabii bunu şunun için söylüyorum, hani faiz borcu kalmıştır, ana borcu ödemiştir. Günümüz bankacılık sisteminde gerek İslami olarak anılan finans kurumları olsun, gerek direkmen faizle iştigal eden e, bildiğimiz piyasadaki bankalar olsun, bunlar e, tahsil ettikleri senetleri kendilerince şu kadarı ana para, şu kadarı faiz veya şu kadarı kar şeklinde telakki evet, edebiliyorlar. Evet. Yani size diyelim ki bir kredi vermişlerse işte diyelim ki finans kurumları mal alıp sattı. 10 liraya aldı, size 12 liraya sattı. 2 lira bir kredi size sağlamış oldu. Bu 2 lirayı yani onların karı olan bu 2 lirayı o ödenecek olan senetten içine serpiştiriliyor. Evet. Evet, yani siz diyelim ki 12 lira olarak geri ödeme yapacaksınız. Ayda 1 lira 1 lira ödeme yapacaksınız. İlk ödediğiniz o 1 liranın tamamı sermaye olarak kabul etmiyor. Hmm. Faizli bankalarda onu sırf ana para olarak görmüyor. Onun bir kısmı faizdir diyor. Finans kurumları da onun bir kısmı kardır diyor. Hatta ilk senetlerde kar oranı daha diğer yüksek. senetlere nispetle daha yüksektir. Yani siz işte diyelim ki 10. aya geldiğiniz zaman veya 7. aya geldiğiniz zaman ödemeniz gereken karı veya hatta faizli bankalarda ödemesi gereken faizi kişi ödemiş oluyor hmm. kendilerince. Bu şekilde bir tahayyül var, bu şekilde bir düşünce var. Tabi bunun birçok etkeni var. Niye böyle yapıyorlar? Bunu kendilerince izahları var. Peki realde bu böyle midir? Yani faizi konuşmayalım. Zaten faiz bizim çevre, yani çerçevemizin dışında kalan bir şey. Evet. Ticaret olarak bakalım. Siz diyelim ki bir aracı 10 liraya aldınız. O aracı bana 12 liraya satıyorsunuz. Ayda bir bir ben ödeme yapıyorum. Şimdi ben size 1 lira ödediğim zaman birinci ayda bu 1 liranın şu kadarı kardır diyebilir misiniz? Yani ben işte e, 10 liraya alıp 12 liraya satıyorsam onda iki karım var. Hmm. Demek ki 1 liranın da 10'da 2'si benim karımdır deme imkanınız var mıdır? Aslında yoktur. Evet. Ta ki ödediğiniz ana parayı tahsil edinceye kadar. Yani 10. aya gelinceye kadar siz şu anda kâr tahakkuk etmiş ama kar daha henüz tahsil edilmiş değil. Yani. Eğer o kar olur ise siz kârınızı aldınız, aldınız, aldınız. 10. aydan sonra senetleri alamadınız. Siz zarar etmiş olmayacaksınız. Çünkü zaten kârınızı aldınız hmm. denilecektir. Oysa durum böyle değil. İlk önce sizin cebinizden çıkan para cebinize girmesi gerekir. Evet. Artısı gelmeye başladığı an itibariyle tahakkuk Çağrı eden edeceğiz. kar teslim alınmaya başlamış olacaktır. Bu sebepten dolayı hani dedik ya banka belki ana parasını almış faiz borcundan dolayı ona el koyuyor dedik ya evet. diyecekler ki bu mümkün değildir. Çünkü faiz alacağını zaten öncesinden almıştır. O ana borcundan dolayı el koymuştur. O bankanın teorisinde öyledir veyahut işte kurumların teorisinde öyledir. Ama reale baktığımız zaman gerçeğe baktığımız zaman böyle değil. Çünkü kar dediğimiz, faiz dediğimiz olay son kısımda yani ana paranın Hı -hı. haricinde kalanlar olacaktır. Bunu da tespit edemeyeceğimiz için, bunu da ayırt edemeyeceğimizden dolayı siz hacizli bir ürün alıyorsunuz. Banka ipoteği olan bir ürünü alıyorsunuz. Hı -hı. Bu adamın acaba bu borcundan dolayı el konuldu ama ana borcu mudur, faiz borcu mudur bunu da bilemiyorsunuz. Zulme maruz mu kaldı bunu da bilemiyorsunuz. Hı -hı. Bu bağlamda böyle bir mala yaklaşmamayı, almamayı biz tavsiye ediyoruz. Evet. İsmail Ağabey Fetva Kurulu'nda bunu açıkça söylüyoruz. Ama siz omanın sahibini tanıyorsunuz, sahibine bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ve sahibini razı ederek ondan bu ürünü resmiyette tabii ondan değil e, kurumdan almış oluyorsunuz. Bir şekilde onu da razı ederseniz bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Ama hiç sahibini hiçe sayarak, hiç onu görmeyerek, yani hiç ondan e, onun rızasını soruşturmadan, Direktmen ipotekli bir malı almak bu bağlamda sıkıntılara sevbiyet vereceği için e, elbette Müslümana yaraşan bir hmm. eylem olmaz. O yüzden biz e, fıkıh kurulu olarak bu konuda uzak kalınmasını ta ki sahibini tanımıyorsan ama sahibine bir şekilde ulaşıp da onun rızası alabiliyorsak o zaman bir mahsul lazım gelmeyeceğini söylemekteyiz. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da, da e, katılım bankasından altın hesabı açmak caiz mi? Banka bir kişinin hesabında bulunan altını o kişi şubeye gittiği zaman fiziki olarak da vereceğini söylüyor ve fiziki teslimat sırasında oluşacak masrafları da o kişiden talep edebileceğini beyan ediyor. Bu şartlarda altın hesabı açmakta sıkıntı var mı? Cevabınızı bekliyorum demişler. Şimdi altın alım satımı veya döviz alım satımı İslam fıkhında sarf haklı olarak nitelendirilir. Hı hı. Böyle bir akitte altının teslim alınabilir olması veyahut da dövizin teslim alınabilir olması yeterli değil. Akitte teslim alınmış olması şarttır. Evet. Bakın burası önemli. Yani banka diyor ki size isterseniz fiziksel olarak size altınızı verebiliriz. Tabii öyle diyorlar ama fiyatta da farklılık arz ediyorlar. Hı -hı. Yani normal fiyatta bunu yapmıyorlar. Ee, çünkü o zaman e, yani şeyde o şubede e, gerekli olan altın o miktar bulunmadığı için başka yerden onu getirtilecektir. Bu bağlamda fiyatı biraz daha arttırıyorlar veya sizi bankada bırakmaya mecbur tutuyorlar. Evet. E, ama verebiliriz diyorlar. Bu bir kuvvedir. Oysa sarf akdinde bir kuvve değil, bir fiil gereklidir. Evet. Yani kişinin gerçekten reyelde fiziksel olarak verdiği paranın karşılığında altınını Altını alması. teslim alması gerekir. Alabilir olması yeterli değildir. Evet. Bakın... E, İslam fıkhında alışverişin meşruiyeti irdelenirken yani alışveriş niçin meşru olmuştur? El-Mavsili El-İhtiyar isimli kitabının Kitabül Buyu'nun baş tarafında bu konuyu anlatır. İşte Kur'an ayetiyle sabittir bunun meşruiyeti, sünnet ile sabittir. Aynı zamanda aklen de bunun meşru olduğunu anlayabiliriz. O akli izah olarak da şöyle der. İnsan yaratılmış ve muhtaç olarak yaratılmıştır. İşte bu insanın elbise ihtiyacı vardır, yeme ihtiyacı vardır, içeceğe ihtiyacı vardır, bir meskene ihtiyacı vardır. Ve bu ihtiyaç duymaklılık fıtrî bir olgudur. Yani yaratılışında var olan onun muhtaçlılığı Allah-u onun yaratmasıyladır. Kendi iradesiyle olan bir şey değil. İhtiyaç duymuş olduğu şey ise bir başkasının elindedir. Kendi elinde değildir. Evet. Yani insanoğlu doğarken... Yemeğiyle beraber doğmuyor. Evet rızkıyla beraber doğuyor ama o rızıkları fiziksel olarak elinde değildir. Giyeceğiyle beraber doğmuyor. Ama ihtiyaçlı bir şekilde doğuyor ve o ihtiyaçları da başkasının elindedir. Hmm. Peki o başkası da Allahu Azimüşşan yani nasıl ki sizi muhtaç yarattıysa diğer tarafı da elindeki emkayı meccanen vermeme üzerine kıyamamazlık üzerine, vazgeçememek üzere bir başka ivaz mukabiline verme noktasında ona da öyle bir olgu, öyle bir e, yapı, hırkat vermiştir. Hı hı. E peki ne olacak? Benim sizin elinizdeki o bir bardak suya ihtiyacım var. Siz o suyun sahibisiniz ve siz de o suyu e, bir bedel almadan vermeme duygusuyla yaratılmışsınızdır. Peki burada tek bir yegane yol vardır. Nedir o? Sizi razı ederek elinizdeki emtihayı almak sizden. Evet. Peki yani aslında ikinci bir yol var. Bile kuvvetini kuvvenerek alayım. Ha, bunu da şerice şeri saklamıştır. Çünkü birbirlerinizin mallarını haksız yere, batıl yere yemeyin ancak rızalaşarak. Hmm. Ticaret Enam Taravdin ayeti kelimesi bunu vurguluyor. Yani sizi razı etmem gerekir. Başka bir çıkış yolum yok. Hmm. Peki sizi razı etmem de onu mukamde size bir bedel vermem gerekir. İşte bu manada alışverişin meşruiyeti hılkıdır deniyor. Hmm. Yani yaratılışta bu vardır. Ve Alışverişteki yegane unsur mebidir. Yani ne demek mebi? Şimdi şöyle düşünelim. Bir ayın vardır. Yani bir satın alacağınız bardak vardır. Bir de karşısında para vardır. Paraya veriyorsunuz o emkayı alıyorsunuz. İslam fıkhında o ayına emtihaya mebi ifadesi kullanılır. Yani satışa konu olan mah. Paraya da semen ifadesi kullanılır. Satın bedeli veya alın bedeli. Bedel olarak verilen şey. Peki bu ikisi arasında ne fark vardır? Bu ikisi arasında şu fark vardır bir tanesi yani bardak dediğimiz örneğimizde aynı matluktur yani bir insan bardağa niçin sahip olmak ister bardaklılık vazifesini görsün bardaklılık ihtiyacını o bardaktan gidersin diye hmm. bir adam bardak ticareti yapıyordur ondan bahsetmiyoruz. Biz genel olarak baktığımız zaman, objektif olarak baktığımız zaman bir insan rahle veya masa veya bilgisayar veya ceket veya işte cübbe niçin sahip olmak ister? Onun aynından istifade etmek için. Ama para aynı matlubu olan bir şey değildir. Alım gücü matlubu olan bir şeydir. Yani para amaç değildir, para araçtır. Ama emtia ise amaçtır, amaçtır. araç değildir. Dolayısıyla alışverişteki asli vurgu da amaca. Yani aynı maksut olan amaca yönelik olduğu için bu durumda her iki bedelin de ikisi amaçlıktan çıkıp araç haline varacak olursa yani her iki tarafta par olursa İslam fıkı bunu özel bir başlıkta ele alıyor ve bu akte sarf akdi diyor. Bunun hukuku diğer akitten farklıdır. Şartları diğer alışverişlerden farklıdır. Yapılış şekli diğer alışverişlerden farklılığı vardır. Özel bir başlık değer evet. alınmış. Niye? Çünkü ana gaye alışverişte araca ulaşmak değil amaca ulaşmak iken burada ana gaye her iki tarafın araca ulaşmasıdır. Hı hı. Yani al, al, alım gücüne ulaşmasıdır. Şimdi altın dediğimiz olay belki takı olarak alındığı zaman aynı matuptur diyebiliriz. Ee, hani bir, bir kadın niçin bilezik almak ister? Onu kullanmak için, evet. onu para edinmek için değil. Ama ondaki altınlılık, hılki olması yani yaratılış itibariyle insanların onu para olarak adetmesi orada yine semeniyet dediğimiz para olma unsurunu taşıdığı için yine biz bunu sarf aklı olarak görmekteyiz. Hmm. Ki nerede kaldı? Bankalardan alınan altınlar bu kabilden. Yani orada kimse bir kuyumcudan aldığı gibi bir altın almıyor. Yani ya gram altın alıyor ya gülç, külçe altın evet. alıyor. Para olarak yani amaç olarak değil yine araç olarak alınıyor. O zaman bu bir sarf aklidir. Sarf aklı ise özel bir hükme tabi olan bir akittir. Bunun da en bariz karşımıza çıkan özelliği fiziksel kabızdır. Hı hı. Yani fiziksel teslim almaktır. Teslim alabilmeklilik değildir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam yeden ifadesi, ha en ve ha ifadesini yani eldeneye peşin olarak al şunu ver bunu şeklinde yapılmasının gerekliliğinden hı hı. bahsetmiştir. Ama bakın bu Paranın dışındaki ribevi mallarda aynı durum söz konusu değildir. Yani faizin tahallük etmiş olduğu işte diğer misli mallar vardır. Bunlarda tayin yani şu mal demek yeterlidir. Kabız şart değildir. Teslim almak şart değildir. Vade olmayacak ama işaret edilmesi yeterlidir. Evet. Ama parada işaret edilmesi yeterli değil. İlla ki bunun fiziksel olarak teslim alınması şarttır. Alınabilmesi değil. Kardeşimiz muhtemelen bu farkı kaçırdığı için işte bahsettiği kurumun istiyorsanız teslim edebiliriz demesi. Demek ki fiziksel olarak altın vardır. Hayali bir altın satışı değildir. Aldatma yoktur. Güzel burası bir problem idi. Bu problem belki bu anlamda çözülmüş oluyor. Ama ikinci bir problem fiziksel olarak alabilmeklik değil almak gerekir. Alıyor musun almıyorsun o zaman caiz değil. Evet. Ama gidip paranı verip altını alırsan. Arkanı dönüp de çekip gittiğin zaman sembolik değil. Hı -hı. Yani bazen şöyle biliyor al veriyor da veriyorsun tamam şimdi altını alayım diyor. Ha, bu benim değil mi? <gülüyor> evet. Senin ama o zaman sistem farklı olacak. Yani başka şeye gireceğiz fiyatla biraz daha değil öyle değil. Alıp cebine koyabiliyorsan ve dışarı rahat bir şekilde çıkabiliyorsan o zaman sen onu aldın alışverişi bitirdik olarak Hı -hı. bakılabilir. Onu sana veriyor ama yine burada dursun diyor. Yani o anlamda onu kullanabilmek kadar da değil. Değil gerçek evet. anlamda. Yani sen onu alabiliyorsun anlamı taşımayacak. Taşım. Bir de hocam mobil şube üzerinden bankaların katılım bankaları dahil içerisinde mobil şubelerde eğer hesabınıza bir paranız varsa onu anında dolar hesabına çevirebiliyorsunuz ya da altın i̇şte hesabına çevirirsiniz. Aynı mesele çeviyorsun. orada da var evet. Yani e, fiziksel bir teslim Hı -hı. olmadan e, sanalda olan zinmette olan bir parayı başka bir paraya çevirmek olayı vardır. Ee, bu konu aslında yani fıkıhçıların birçok zaman gündemini meşgul eden bir konu hesapta para olması durumunda farklı hesapta para olmayıp de kredi kartı üzerinden yapılması durumunda farklı olduğu ifade ediliyor yine bir ile yaptığım görüşmede şöyle bir ifade kullanmıştı bu da aslında önemli ee, rakamlarda belki yanılabilirim dedi ki Türkiye'de şu anda ticari hacim yani dönem para diyelim 750 milyar <Gülüyor> Dönen para ama fiziksel dönen para 120 milyar. Allah Allah. Diğeri nerede? Diğeri her daim bankalar üzerinden devran ettiği için fiziksel olarak bir para yok ortada. Evet. Ama bu karşılıksız para anlamı değil. Hı. Yani ticarette bir karşılığı var, ekonomide bir karşılığı var ama o devlet ona mukabli bir para basma ihtiyacı duymuyor. Hı. Niye? Çünkü 120 milyar piyasada canlılı yani elden ele Keş dediğimiz para niteliğine haiz bu, bu, yeterli, bu yeterli geliyor. Oluyor. Ötekisi her daim bankanın kasasında duracaktır. O ki bankanın kasasında duracaksa hiçbir zaman oradan çıkmayacaksa niye yer işgal Bu matematiksel olarak rakamlardan ibaret olsun. Evet. Bu şekilde. Dolayısıyla banka üzerinden yaptığımız havalelerde acaba o fiziki olan 120 milyar üzerinden mi? Yoksa fiziki olmayan o rakamlar üzerinden mi? Hmm. Bunu tespit etmekte ciddi anlamda zorluk vardır. Bunun gibi daha birçok etken vardır. O yüzden biz şu an itibariyle, ha yarın öbür gün ne olur? E, belki para sistemi külliyen değişir, e, kripto paralara geçiş olur, otorite olarak devlet bunu kabul eder, fiziksel para ortadan kalkar. Tabii o zaman e, Fuki elbette e, buna da bir cevap, cevap verecektir. Değil. Buna da bir, e, yani ona göre de bir teslim alma mantığı ortaya koyacaktır. Ama en azından şu an itibariyle, an itibariyle meseleye bakacak olursak bu mobil şube üzerinden altın alım satımlarına veya internet üzerinden altın satım alımlarına şu an itibari Dövizle fetva vermek. Döviz de aynı şekildedir. Evet hocam. Bu soruyla kısa bir araya gidiyoruz. Kısa bir aranın akabinde yine kaldığımız yerden soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Bizlerden ayrılmayın. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz... Yatsı namazını cemaatle birlikte kılarken imam ikinci rekatta teşebbütle oturmadı. Biz cemaat olarak teşebbütle oturduk ve subhanallah dedik fakat imam geri oturmadı ve namaza devam etti. Bu kıldığımız namaz sahih midir? Sahih değilse ne yapmalıyız? Dört rekatlı farz namazlarda birinci teşebbüt vaciptir. Hı hı kasıtlı olarak terk edilmesi durumunda vacip terk edilmiş olacağından dolayı namaz her ne kadar sahih olsa da iade edilmesi vacip olacaktır. Hı hı. Ancak sehve yani unutarak terk edilecek olursa bu durumda telafi secdesi anlamında olan sehvi secdesi yapılarak e, bu kusur, bu noksanlık ortadan kalkmış olacaktır. Hı. Peki e, sualde olduğu üzere İmam efendi birinci teşebbüdü oturmadan ayağa kalktı. Veya münferiden siz kılıyorsunuz, birinci teşebbüdü oturmadan ayağa kalktınız ve aklınıza geldi. Ne yapmanız gerekir? Eğer ayağa tam kalktıktan sonra bu aklınıza gelip geri dönecek olursanız, bu ister imam olun ister münferiden tek başına kılın, bu durumda namazınızın bozulmasına sebebiyet verir. Hmm. Niye? Niye? Çünkü siz artık kıyama başladınız yani namazın üçüncü rekatına başladınız yani bir farzdasınız. Hmm. Oysa birinci teşehhüt vaciptir. Vacipti. Siz farzı terk, terk edip vacibe dönüyorsunuz. Evet. Yani aladan ednaya in, inmiş, inmiş oluyorsunuz olurdu. ki böylesi bir durumda farzı terk etmek namazı bozacağından dolayı bu insanın namazı bozulur. O yüzden kitaplarımızda der ki bir insan birinci teşehüdü unutarak ayağa kalkmak üzereyken aklına gelecek olsa bakılır. Eğer bulunduğu o durum, o hal teşehüde daha yakın bir hal ise yani da ayağa kalkmaya değil de oturmaya daha yakın bir hal ise derhal oturur. Ama eğer bulunduğu hal kıyama daha yakın bir hal ise ayağa kalkmaya daha yakın bir hal ise Kalkar namazına devam eder. Namazın akabinde de sevişecesini yapacaktır. Hı hı. Şimdi e, diyor ki imam efendi unuttu. Üç, i̇kinci rekatta ayağa kalktı. Yani birinci teşeğüdü yapmadı. Biz cemaat olarak unutmadık. Teşeğüdü bekledik. Evet. İmamı uyardık. Subhanallah dedik. Allahu Ekber dedik. Bir şekilde imamı uyardık. İyi ki de imam efendi onlara uyarak geri dönmedi. Eğer onlara uyarak geri dönecek olsaydı hepsinin Çünkü namazı, namazı bozulacak. bozulacak. Çünkü imamın namazının bozulması cemaatinin evet. namazının bozulması demektir. O yüzden burada imam olan kişi doğrusunu yaptı. Geri dönmedi. Cemaatte baktık imam dönmüyor. Onlar da ayağa kalktılar. namazlarını bu şekilde devam ettiler. Namazın sonunda da e, seyir secdesi yapması gerekiyordu. Vacip olarak çünkü vacip dediğimiz gibi terk edilmiştir. E, geçen programımızda da bunu dillendirmiştik. Hmm. Seyir secdesi vacibin e, sehven terk edilmesi durumunda gerekli olur. Vacibin sehve sehven terk edilmesi. Kitaplarımızda farzın tehir edilmesi, vacibin terk edilmesi veya vacibin tehir edilmesi şeklinde ifade edilse de aslında e, hidayet sahibi İmam Elmer Gınani Rahimullah diyor ki zaten farzın tehir edilmesi vacibin terkidir. Hmm. Çünkü her bir farzı yerinde yapmak vaciptir. Evet. Dolayısıyla siz o farzı yerinde yapmayıp tehir edecek olursanız neticede vacibi terk etmiş hmm. olursunuz. Keza vacibi yerinde yapmak da vaciptir. Onu da yerinden tehir etmek vacibin terk olacaktır. O yüzden tek bir ifade kullanmak yerinde olur. Ne? Sevri secdesi vacibin terk edilmesi durumunda gereklidir. Ne? Sünnetin değil, sünnetin Hı. terk edilmesinde sevri secdesi gerekmez. Farzın değil. Çünkü farz terk edildiği zaman namaz olmaz. Ama vacip terk edildiği zaman ve bu terk etmek de kasıtlı bir şekilde değil Sehven vuku bulmuşsa böylesi bir durumda bu kişi seyir seyircisiyle bu kusurunu telafi edecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da yaklaşık 4 aydır yoğun saç dökülmesinden dolayı saç serumu tedavisi görmekteyim. Saç köklerini besleyen bir sıvı ilacı günde 2 kez sürüp kullanmaktayım. İlacı sürmeden önce de çok ince bir tarakla da saç derisini iyice taramakla Kafa derisini eminim için biraz kızartmaktayım diyor, kazımaktayım. Bunun oruca bir zararı olur mu diye sormuşlar. E, şimdi oruçun bozulması vücuda bir şeyin girmesiyle. Hı hı. E, tabii girdiği yer de önemlidir. Bu konuda İmam Ebu Hanife Rahimullah ile İmamı Ebu Yusuf Rahimullah arasında görüş ayrılığı var. İmam Ebu Hanife rahimullah mutlak anlamda vücuda herhangi bir yerden bir şeyin girmesi orucu bozarken İmam Ebu Yusuf rahimullah'a göre tabi bir menfezden vücuda bir şeyin girmesi gerekir. Yani hılki olarak yaratılışta var olan bir menfez olması gerekir. Bu ihtilafın semeresi işte vücutta bir yara olsa veyahut da kafada bir yara olsa o yaraya bir ilaç dökülse ve o ilaç emilerek içeri doğru nüfuz edecek olsa Böylesi bir durumda yani içeri girse İmam Ebu Yusuf'a göre oruç bozulmazken İmam Ebu Hanife Rahimullah'a göre oruç bozulacaktır. Evet. Şimdi bu kardeşimizin ifadesine baktığımız zaman başını ince bir tarakla yani baş deresini ince bir tarakla kızartıyorum diyor, yarıyorum demiyor. Evet. Yani sadece hassas bir duruma getiriyor ki o ilaçtan tamamen istifade etsin diye. E, bu zaten vücuda sürülen herhangi bir yağ, herhangi bir kremi vücut emer. Çünkü hı hı. vücutta deride gözenekler vesilesiyle bu içeri nüfuz edecektir. Bunun orucu bozmayacağı ittifakidir. Hı hı. Yani bu konuda herhangi bir ihtilaf da yoktur. Yeter ki vücutta bir yarık olmasın. Olmaz. Bahsettiği noktada da zaten bir yarık yoktur. Sadece orayı biraz daha hassaslaştırmak vardır. Bu hassaslaştırmak ise orayı bir menfez haline yani bir yara haline bir açık bir kanal haline getirmediğinden dolayı oraya sürülecek olan yağın veya ilacın emilerek vücuda girmesi veyahut işte saç diplerine köklerine ulaşması bu bağlamda oruca zarar veren bir durum değildir. Evet. Tabii bu mesele oruca dair. Hı -hı. Ama o sürülecek olan şeyin işte necis olması, haram olması, içerilikteki maddenin veyahut da sağlık açısından sıkıntılı olması onlar bir bahsediği yerdir. Aptaze, Yani şöyle mı? söyleyelim, fıkı odaklı olur ama fetva odaklı değildir. Evet. Yani mesela siz bir fıkıh dersi yapıyorsunuz veya bir fıkıh kitabı okuyorsunuz e, talebeyle. O konu neye dairse orada verilen örnekler onunla alakalandırılır. Onun cevanibine tahallük eden meselelerden bahsedilmez. Evet. Ee, i̇şte diyelim ki yani bunun gibi çok örnekler var. Adam işte e, cinsel temasta bulunsa veyahut da şöyle yapsa böyle yapsa husu bozulur mu bozulmaz mı bu konuları iddianirken bunun helal olup haram olmasından bahsedilmez. Çünkü hmm. konu o değildir. Evet. Ama fıkı böyleyken Fetva böyle değil. Fetvada odaktan daha ziyade genel bakmak gerekir. Yani çünkü sizin vereceğiniz cevapta başka bir şeylere cavazlılık da çıkma ihtimali vardır. Şimdi buradaki suale baktığımız zaman bu soru sadece oruca dair bir sorudur. Oruca dair bir sorudur ama bu soruda verilen cevaptan şu anlaşılmamalıdır. Ne olursa olsun saçları bittirebilme adına veya saçların dökülmesini engelleme adına her türlü şey başa sürülür anlamı. O ayrı bir meseledir. Hmm. Bu irdelenmeli, bu bakılmalıdır. Hatırlarsanız e, yıllar önce bir soru gelmişti. O zaman da bu konuyu incelemiştik. İşte e, yine oruca dairdi. Ramazan-ı Şerif ayında, affedersiniz e, kız arkadaşımla beraber sahilde otururken işte biraz içim ürperdi, bir şeyler evet. oldu. Bana kefaret gerekir mi? Yani e, cinsel temas olmadı, bir şey olmadı hmm. ama bir şeyler oldu, içimde bir ürperti oldu. E, biraz e, e, iç çamaşırımda ıslaklık oldu, bana kefaret gerekir mi? Şimdi soru sadece kefarete yönelik. Oruçla alakalı bir yani soru. Yani oruca yönelik. Burada siz eğer fetva makamında oturan kimse olarak e, sana kefaret gerekmez derseniz, ki evet vakada kefaret gerekmez. Orucu bozulur bozulmaz bu konuya temas ederseniz diğer yönden bu yapılan işlemin meşruiyetini de bir nevi kabullenmiş olacaksınız. Evet. Oysa burada cevap olarak ne dememiz gerekirdi ki o zaman dedik bu soruya cevabımız yani Kur'an'ın uslubu de bu şekildedir. Evet. Yani nasıl soru sordukları önemli değil. Kur'an'ın onlara ne cevap vereceği önemlidir. Ehilleyle alakalı ayet-i kerimlere bakarsanız bunu görürsünüz. Evet. Burada daha keza ne demiştik bir erkeğin kız arkadaşı olamaz olursa ya mahremidir veyahut da nikahlısıdır evet. bir bayanın erkek arkadaşı olamaz olursa yok kocasıdır nikahlısıdır veya mahremidir dolayısıyla buna temas etmek bu noktada uyarmak öteki sorusuna da belki de cevap vermemek. Yani meseleyi çünkü onun üzerine yoğunlaştırırsak asıl kaçırılmaması gereken mesele kaçırılmış olacaktır. Burada da şimdi bu konuya da o anlamda o yüzden temas etmek istedim. Yani evet e, oruç noktasında belki bir sıkıntı yok ama buradan dediğimiz gibi mutlak anlamda vücuda her bir şeyin sürülmesinin meşruiyeti anlaşılmamalı. Anlaşılmaz. Sürdüğümüz şey nedir? İlaç olarak kullandığımız şey nedir? Bunları yirdelememiz gerekir. E, i̇çerilikteki maddeleri nelerdir? Necaset varsa, namaz noktası, belki illa kullanmamız gerekiyorsa kullanabiliriz necaset Hı. dahi olsa. Ama böyle olması durumunda namaz noktasında dikkat edeceğiz. Namazda durmadan onu temizlememiz gerekir. Eğer bir yere sürüldüyse onu temizlememiz gerekir. İçinde haram bir madde varsa, alternatif varsa bu sefer onu kullanmakta caiz olmayacaktır. O yüzden bu konularda da inşallah titiz olmaya gayret edelim. Evet hocam. Bir başka sorunuzda da bazı köylerde mevlit gibi cemiyetler için kişi köyün imamına gidip cami hoparlöründen anons yapmasını istiyor. Cami hoparlöründen bu gibi şeyler için anons yapmakta din açıdan sakınca var mıdır? Yani bunu herhalde şu hassasiyetle söylüyor. Cami hoparlörleri veya cami elektrikleri işte din için, ibadet için, namaz için, e, bu alanda kullanılsın diye insanlar bu yardım ediyor veya onun için oraya konulmuş. Hı hı. Ama herhangi bir anonsta e, kişinin şahsi bir çıkarı olacağı için bunu orada yapmak doğru olur mu, olmaz evet. mı? E, bu aslında genel olarak insanların algısında olan bir şeydir. Yani camilerde haparyolar vasıtasıyla veya minareler vasıtasıyla e, bazı terkinler bulunulmuştur, bazı anonslar yapılmıştır ki Sela aslında bu anonslardan evet. bir tanesidir. İşte e, geçmişte e, gördüğümüz e, darbe teşebbüsünde camilerden yapılan anonslar aslında bunun tezahürüdür. E, veyahut da daha ufak yerlerde, ilçelerde, işte cenazelerde bizati isim verilmesi işte falan köyde. Veyahut da ne bileyim e, bazı yerlerde belediyenin apollolarıyla bu anonslar yapılıyor. Ama ufak yerlerde, köylerde bu yapılabilir. Burada müsamaha vardır. İnsanların zaten oraya yardım edenlerin veya onu alanların buna karşı zaten bir izni de vardır. O yüzden e, bu çok öyle... E, bir örf abartılacak bir, bir şey de oluyor mesele bazı değil. yerlerde. Örf ve adet olan bir meseledir. Hı hı. Dolayısıyla eğer o bölgede buna dair bir örf varsa, buna dair bir adet varsa... Bu yapılabilir, ilan olarak kullanılabilir. Ki köylerde bunu diyoruz Hoca Efendi akşamleyin bazı kere işte köylüye bir şeyleri ilan edebiliyor. Evet. Ee, yarın için bir cemiyetin olacağını ilan edebiliyor. Veyahut işte ne bileyim caminin bir eksiğini ilan edebiliyor. Bunu duymaktayız. Hı -hı. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet hocam. Namazla alakalı bir başka sorunuz hocam. Cemaatle namaz kılınırken cemaatin imamdan önce... Rüku, secde veya kıyama kalkması sakıncalı mıdır? Namazın sıhhatine engel midir? Yani İmam Efendi <gülüyor> henüz rüküye gitmeden cemaatin rükuya gitmesi hı hı. veyahut da İmam Efendi henüz secdeye gitmeden cemaatin secdeye gitmesi veya İmam Efendi secdeden kalkmadan cemaatin secdeden kalkması e, soru buna yönelik. Evet. Yani diğer bir ifadeyle de aslında tadil diyebiliriz hı hı. buna. Bununla alakalı e, kitaplarımıza baktığımızda e, şayet bir insan bir im, yani imama uyan kişi imamdan önce rüküye varacak olsa ama imam efendi de da onu yakalayacak olsa yani rüküyü beraberce yapmış olsalar, rükü yapılacak olan miktarda bir birliktelik sağlanacak olsa bu durumda bu kişinin namazı fasıt olmaz, namazı sahittir. Ama böyle yapması mekruhtur. Yani bu kişi günahkardır. Tamam. Keza secdeye gidecek olsa imamdan önce ama secdede imam ile birliktelik yakalasa, Hı. yani imam onu secdede yakalayıp secdenin sahi olacağı bir miktar beraberce secdede bulunacak olsalar, bu durumda da bu kimsenin namazı fasıt olmaz ama ciddi anlamda bir mekruh işlemiş olur, günah işlemiş olur. Ama bu kimse imam Rukiye'ye gitmeden kalkacak olsa, İmam secdeye varmadan secdeden kalkacak olsa, yani namazın o rüknünde imamla bir birliktelik yaşamasa veya o birliktelik, o beraberlik secde olacak yani secde için olmazsa olmaz bir miktar veya Rukiye için olmazsa olmaz bir miktar değil ise bu durumda bu kişinin namazı bozulur. Tabii bu bahsettiğim e, İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimahumullah'ın görüşleri doğrultusunda. Yani imamdan önce ruküye gitmek, imamdan önce secdeye gitmek ama rukü ve secdede bir şekilde imamla birliktelik sağlama noktasında namazın bozulmayacağını bu iç imam söylese de Hanefi fukasından İmam-ı Rahimullah e, bu noktada Muhitir Burhani'nin nakline baktığımız zaman bu kişinin namazının bozulacağını söylemiştir. Yani velev ki imamla beraber e, orada secdede veya rükuda bulunsun. Aynı miktar beraber bir birliktelik yaşasalar bile. E, bu aslında bize şunu gösteriyor. Yani bu neticede ihtilaflı bir konu, Hı -hı. tartışmalı bir konu. Namazın sahih olup olmamasına yönelik bir tartışma olan, müştehit imamlarımız arasında tartışmalı olan bir konudur. Artı namazın sıhhatine engel değildir diyenler dahi bunun günah olduğunu açık bir şekilde hmm. ifade etmiştir. O yüzden buna çok titizlikle dikkat etmek gerekir. İmamdan önce intikallerde bulunmamak lazım. Yani bu namaz bizim yani vazifemizdir ama biz bunun için yaratıldık zaten. Evet. Biz bu ibadeti ifade edebilmek için dünyada varlığımızdaki gayemiz budur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ifadesidir. Biz insanları ve cinleri ancak ve ancak bizi bilip bize ibadet etsinler hmm. diye yarattık. Dolayısıyla namaz ki ibadetlerin zirvesidir. İmandan sonra gelecek olan en önemli şeydir. Kişinin kabirde imandan sonra sual edilecek olan ilk meselesidir. Ve sınıfta eğer o konuda sınıfı geçerse diğerlerinden daha rahat geçecektir. Ama o konuda sınıfta kalan bir kimsenin diğer günlerde sınıfta kalması geçememesi daha bariz bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. O yüzden bu denli önemli bir ibadet olan namaz meselesini niçin laşkaya alalım? Niçin bunu tembel bir hale alalım? Veyahut da bunu yani kendimizin beğenmeyeceği bir şekilde Mevla'ya sunalım. Çünkü hadis-i şerifte öyle buyuruyor. Nice insanların yüzüne bir bes çaputu tarzında namaz üzerlerine atılacak. Senin kıldığın namaz bundan ibaret şeklinde. Rabbim bu hale düşmekten cümlemizi muhafaza tamam, etsin. Tamam. Evet bazen şöyle olabiliyor. Yani insan... Çocukluğundan beri namaz kılmıştır. Ee, hani sonradan namaza başlayan durumunda değil. Dolayısıyla bu şuur tam anlamıyla onda oturmamıştır. Artık bir bir vazife, bir yeme içmesi gibi bir hal almış. Bu aslında güzel bir şey. Ama diğer taraftan da o namaza gösterilmesi gereken ehemmiyeti bu bağlamda göstermeyebiliyor. Evet. Bunu yani medreselerimizde müşahede edebiliyoruz, talebelerimizde müşahede edebiliyoruz, kendimizde müşahede edebiliyoruz. Ama kendimizi her daim sorgularsak, yani ben zaten bunun için yaratıldım, benim var olma gayem bu dersek, o zaman bunu da en güzel bir şekilde yapmamız gerekiyorsa, o zaman niye namazımıza bir şaibe getirelim ki? Yani farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, müstahabıyla, edebiyle en ufacık bir zerre kadar bir noksanlık olmasın. <gülüyor> bir hoca efendi farz, vacip, sünnet, müstahabı tasvir ederken, anlatırken öyle diyordu. Yani bir insan vücudu düşünelim. Bu insanın berhayat olabilmesi, hayatta kalabilmesi için bunun hayati organlarının bulunmuş olduğu şu vücudun olması bir de kafasının olması yeterlidir. Evet. Çünkü bunlar da eksik olursa bu insan yaşayamaz. Bu kadar miktar yeter ama buna farz diyelim. Ama bu insan elleri yok, kolları yok. Kendi ihtiyacını göremez. Yemek yiyemez, affedersiniz, tuvalet ihtiyacını gideremez. Ayakları yok yürüyemez. Hiçbir şeyse yok. Böyle bir insan ne kadar yani dünya hayatında yaşaması ona haz verir ki? Buna bir çift el, bir çift ayak lazım. İşte bunları da vacipler olarak değerlendirelim. Diyelim ki eli ayağı var ama parmakları yok. Yine bu noksan değil midir? Yani bir bardağı tutamayan bir insan olarak düşündüğümüz zaman bu da ciddi anlamda bir noksandır. E bunu da sünnetli olarak algılayalım. Evet. Parmağı var ama tırnakları yok. Yine bu bir noksanlık değil midir? Hı. Bir yeri kaşısa kaşıyamayacaktır. Bir yeri açmak istese bunu yapamayacaktır. Yine birilerine muhtaçtır. İşte bunu da edepler olarak değerlendirilir. Evet. Yani nasıl ki bizim bir çocuğumuz doğduğu zaman işte parmak uçlarında tırnaklarına varıncaya kadar kontrol ediyoruz. Acaba bir kusuru var mı? Hı. Yani efendim yaşıyor, nefes alıyor yeterlidir demiyoruz. Doktor efendi muayene ediyor. Her yerine bakıyor. Duyuyor mu, Çıkığı görüyor var mu, şey kırığı var mı, işte ne bileyim, yaratılışta bir e, herhangi bir kusuru var mı? Kulakları nasıl, gözleri nasıl, nefes alıp vermesi nasıl? Ya yaşıyor da ne gerek var demiyoruz. En ince ayrıntısına kadar ne yapıyoruz? Araştırıyoruz. Yani. Oysa ibadetlerimize baktığımız zaman e, fazlaları yapıyoruz yeter. Vacipleri yapıyoruz yeter. Demek aslında bu bağnada nasıl ki dünyevi bir meselede bununla iktifa etmiyorsak Ukravi olan meselelerde hiç iktifa etmememiz gerekir. Ehlullah'ı bu konuda kendimize örnek alabiliriz. En ufacık bir edebi dahi yapmıyorlar? Asla terk etmiyorlar. En ufacık o konuda bir edet mi var? Hiç önemli değil. Onu bir farzmış gibi telakki ediyorlar. O konuyu her daim hayatlarında tatbik ediyorlar. Ki Efendi Hazretlerimiz de bunu sıklıkla gördük. Görmekteyiz, müşahede ettik. Müşahede eden hocalarımızı gördük. İnşallah bizler de yani bu konularda birbirimize güzel, yapıcı bir lisan ile anlatacak olursak, kırmadan, dökmeden, karşı tarafın nefsini tahrik etmeden, yani o kıldığın namaz ne biçim namaz kılıyorsun diyerek değil de, güzel bir hoşnu güzel bir ifadeyle, güzel bir lisan ile, münasip bir lisan ile bunu uyarmamız ki, bu da aslında dinimizin bize yüklediği yüklerden bir tanesi, vazifelerden bir tanesidir. Rabbim bu konuda da muvaffakiyetler ihsan edesin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun. Bir başka sorumuzda da e, bir firma var hocam. %100 yerli üretim yapan ve ürünlerinde helal sertifikası olan bir firma. Sistemlere ücretsiz üyelik, sipariş zorunluluğu, kota doldurma ya da üye yapma zorunluluğu yok. İsterken ihtiyacın olan temizlik ürünleri vesaire alabiliyorsunuz. İsterseniz de katalogdan tavsiye ürün yaparak satış yapıyorsunuz. İsterseniz de Üye yaparak kendinize ekip kurabiliyor musunuz ve aybaşı geldiği zaman en baştaki müdürle en az seviyedekilerin puanları ve seviyeleri sıfırlanıyormuş. Bu da haksız kazanç olmasın, helal kazanç olsun diye yapılıyormuş. Sorum şu ki bu sistemle çalışmak ya da alışveriş yapmak caiz olur. Şimdi anladığımız kadarıyla bu sistem Network Market'im denilen bir sistem. Evet. Ee, yani bir zincirle, üyelik zinciriyle yapılan. Ee, ve bir ürünün satılması ve pazarlamasıyla da e, para kazanılan bir sistem. Ama bu sistem özellikle son günlerde çok gelişti. Biz öncelerinde yani incelediğimiz dönemde ciddi sıkıntıların olduğunu görmekteydik. Hı hı. Özellikle eee fıkıhta olmaz olan e, yani olmazsa olmaz olan rih mahallem yudman yani kişinin sorumluluk almadığı halde para kazanması meselesi burada karşımıza çıkıyor idi. Ama e, tabii bazı gelişmeler oldu. E, özellikle bu network sistemlerinde bazı gelişmeler oldu. Farklı e, alternatifler çıktı. O yüzden e, burada bir genelleme yapmak yerine e, bu hangi firma ise, hangi sistemse bu sistemin sözleşmesini görmekte fayda var diyoruz. Hmm. E, ki aksi takdirde çünkü birinin anlatımı doğrultusunda cevap verdiğimiz zaman e, bu cevap bazen yanlış olabiliyor. Hatta hatta bir başkası aynı soruyu sorduğu zaman onun anlatımında ufacık bir farklılık cevabı farklı bir şey yere çekebiliyor. O yüzden biz böyle meselelerde yani topluma mal olmuş olan meselelerde e, bireyin anlatımından öte realde bunun uygulaması nasıl buna vakıf olmaya gayret ediyoruz. O yüzden bu kardeşimizden e, isteğimiz, talebimiz e, bizim haftalık toplantılarımız oluyor. Bu toplantılardan bir tanesi sözleşme toplantılarıdır. <Gülüyor> Yani bizim fetva kurulunda bir arkadaşımız bu konuyla muvazzaftır. Gelen sözleşmeleri toplar, arkadaşlara dağıtır ve haftalık toplantı olduğu zaman o dağıtılmış, okumuş, tartışılmış olan sözleşmeleri masaya yatırırız. Problemler nereler, nerelerde vardır, nereler düzeltilebilir, nereler devletin icbar ettiği, Maddelerdir. Ona göre yani esnek olanlar hangileridir? O konuda bir çalışma yaparız. Mevcut hali eğer kurtarırsa caiz olduğunu söyleriz ve bize soru sorulduğu zaman da men sistemin ismini söyleyerek caizdir deriz. Ama eğer sistemde bir problem var yani caiz olma noktasında ciddi bir sıkıntı varsa... E, bu takdirde caiz olmadığını ama bazı kere o kurum sahipleri ya peki ne yaparsak caiz olabiliriz bize bir reçete sunun dendiği zaman onlar hakkında da çalışma yapabiliyoruz. Tabi bu bazen e, uzun zamanı da alabiliyor. Hmm. Şöyle şöyle değişiklikler yaparsanız veya sözleşmeye şu maddeleri ilave edip veya şu maddeleri çıkartırsanız bu caiz olabilir deyip de böyle çalışmalar da yapabiliyoruz. O yüzden kardeşimizden isteğimiz, istirhamımız belki bizim arkadaşlarımızın elinde bu firmanın, çünkü muhtemelen siz reklam olmasın diye ismini evet, okumadınız. Ismini. Bu firmanın sözleşmesini eğer gönderirlerse bize, bizim İsmail e danışma adına gönderirlerse, e, zaten varsa e, orada cevap olabilir. verilecek. Ama yoksa da bizim elimizde bir done olmuş olur. E, çalışma sistemimize onu da ilhak etmiş hmm. oluruz. E, önümüzdeki günlerde onunla alakalı da net cevabı o kardeşimize bildiririz inşallah. İnşallah hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam. E, kendi doğup büyüdüğüm şehir ve ondan başka 3 ayrı ayrı arası seferi mesafe olan şehirde evim var diyor. 15 günden az kalmak üzere gidip geliyorum. Mutelif sebeplerden dolayı işte olabiliyor. Kendi doğup büyüdüğüm şehirle diğer 3 şehirlerde evimin olmasından dolayı mükim miyim? O şehirlerde de camilerde de olsun, evimde olsun, mutelif yerlerde olsun namazımı 4 kılabilir miyim? Anlamaya çalıştığım şey bir yerde duymuştum ki sadece evin içine 4 kılarsın dışarıda 2 kılarsın diye bu yukarıda zikrettiğim 3 şehirde nasıl davranmam gerekir diye sormuşuz. Öncelikle şu yanlış bilgi ortadan kaldırmak gerekir. Bir insan bir yerde mukim ise evinde de mukimdir. Evin dışındaki mahallede, sokakta da mukimdir. Evet. Eğer bu insan seferi ise evinde de misafirdir, evinin dışındaki camide de misafirdir. Ama bunun değişeceği yer olabilir. Nasıl olabilir? E, diyelim ki seferden geliyorsunuz, e, şehrinize daha henüz girmediniz. Ee, şehrinizin evlerinin başladığı noktaya girmediniz. Yani köyünüze girmediniz diyelim. Ee, dolayısıyla ilçede bir camidesiniz. O camide namazınızı seferi olarak kılarsınız. Hmm. Çünkü evinize yani köyünüze girmediğinizden dolayı. Köyünüze girdikten sonra mukim olursunuz. Ee, belki böyle bir ayrım olursa olabilir ama yoksa büyüküm. Bu insan misafirdir diye bir hüküm veriliyorsa veya mukimdir diye bir hüküm veriliyorsa bu ev içi ve ev dışı şeklinde bir ayrıma gidilmez. Evet. Bunu net bir şekilde düzeltelim. Gelelim e, asıl sorumuza. E, kardeşimiz evlerden bahsediyor. Yani farklı farklı muhtelif şehirlerde evlerim var diyor. Hı hı. Benim o şehirlerde yalın evim olmam, e, o şehirlerde 15 günden az kalmam durumumda mukim olmam için yeterli midir? kaynaklarımıza baktığımız zaman bir insanın yalın ev sahibi olması bir şehirde mukim olması için yeterli denmez. Hmm. Belki bu konuda eğer orası doğduğu, büyüdüğü vatanı ise vatanıyla irtibatının devam ettiğini gösteren evinin bulunması önemlidir. Ama vatanı değil tamamıyla ayrı bir yer Orası hoşuna gittiği için ha, vatan da edinme niyetinde değil. Yani orada daimi kalma da niyetinde değil. Maddi imkanı yerinde olduğu için veya oraya çok sıklıkla gidip geldiği için otelde kalacağımı oradan bir yer alayım deyip de kendine yer aldı. Hmm. Böylesi bir durumda tabii yazlık ittikaz etti anlamında değil. Hmm. Hani yazın ben burada kalacağım, kışın burada kalacağım derse bu durum da farklı. Sadece işte belli zamanlarda gidiyorum veya da işte iş icabı oraya gidiyorum. Gittiğin zaman otelde değil de orada evet. evde kalayım niyetiyle ev sahibi olması o kişiyi mukim yapmaz. Ama doğduğu, büyüdüğü memleketinde evinin olması aslında irtibatının devamı anlamında olacağı için bu kişi orada mukim olacaktır. Hmm. O yüzden bu kardeşimizin ifadesinde işte üç yerden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi doğduğu büyüdüğü bir yer ki orayı istisna edecek olursak yani orada zaten bu kimdir? Çünkü orayı terk etmediğinin göstergesidir orada hala ev sahibi olabilmesi. Ama diğer yerlerde evinin olmaklılığı bu kişi için orayı vatan etmeyecektir. Hmm. Tabii başka bir taalluku yoksa ha ama çok eşlilik gibi orada ayrı ayrı hanımları var ise evliliği varsa e, ki dini olarak e, yani buna imkan olabilir. Ee, böylesi bir durumda e, tabii ki o zaman sadece evinin olması değil de ailesinin olmasından dolayı mukim olarak kabul edilebilir. Ama yok sadece yalın bir evden dolayı mukim olarak değerlendirilebilir mi? Böyle bir şey değerlendirilmez. Tabii yine biraz önce düştüğümüz e, vartıya da düşmemek için yani çok evli teşvik mahiyetinde değildir Bilmiyorum. bu söylediğimiz. Hı hı. E, çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesinde evet bir erkek e, dört evlilik yapabilir aynı anda dört hanımla Nikahlı olabilir ama burada adaleti sağlama şartı vardır. Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i Kerim devamına baktığımız zaman ki adaleti sağlayamayacağınızdan dolayı sizin için en güzel olan tek evliliktir, tek hmm. eşliliktir. Ki bahusus bunu gizli olarak yaptıkları zaman günümüzde bunu duyuyoruz. Burada zaten adaletin sağlanmayacağı aşikardır. Hmm. Ya yalan söyleyecektir veya adil olmayacaktır. Her ikisi de problem olacağı için bu konuda kesinlikle bu tasvip edilen, doğru kabul edilen bir şey değil. Evet bu evlilik nikahtır, zinadır, yani nikahtır, helalidir deriz, zinadır demeyiz ama doğru bir şey midir? Elbette adaleti sağlamıyorsa doğru bir şey değildir. Değil. Bu bağlamda da Müslümanların bu konuda daha titiz olması yuvalarının yıkılmasına, çoluk çocuğun dağılmasına da sevbiyet vermemesini tavsiye ederiz. ki Efendi Hazretlerimizin bu konuda şiddetli ifadeleri var. Yani birden çok evlilik yapanlara noktasında yani teşki yapmasaydın şeklinde ifadelerin olduğunu Hı -hı. da bilmekteyiz. Hatta izin isteyenlere izin vermediğini de bilmekteyiz. O yüzden yani konuştuğumuzdan sanki hoca o konuda insanların önünü açıyor, ...bu rahattır, olabilir şeklinde bir algılamasın. Zaten dinimizin bu konudaki tutumu nedir? Bu bildiğimiz meseledir. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da... ...Rize'de çayımız var diyor. Çay bahçelerinden bahsetmiş hocam. Devlet her sene belli bir kısmını kestirtiyor ve... ...bunun parasını da veriyor. Ancak kesilen çayın mahsulünü o sene almıyor. Çay kesilmesinin sebebi olarak da... ...çayların yenilenmesi için yapıldığı söyleniyor. Bizim burada eksperler bazen gözümüyor, alıyor... Bazıları da kesinlikle kabul etmiyor. Biz de özele satıyoruz. Kesilmiş çayı tekrar devlete ya da özele satmamız caiz midir diye sormuşlar. Tabii bu göresel bir mesele olmasıyla alakalı e, konuyu iyi irdelememiz, iyi bilmemiz gerekir. Şimdi bildiğim kadarıyla çok vakıf olmamakla beraber evet. her ne kadar köken olarak, rizeli olarak bilinsem de e, oralarla hiçbir irtibatım yok. Evet. Ama eşten, dosttan, arkadaşlardan duyduğumuz bu konuları daha önceden de irdelemediğimizden dolayı bildiğimiz kadarıyla şöyle bir uygulama var. Devlet tüketim çok fazla olmadığı için üretimi azaltabilme adına bir de bir nevi çay kendini yenilesin diye kişilere kesmeyi söylüyor. Kesmek derken ciddi anlamda bir budama belki bunu evet. siz daha iyi biliyorsunuz. Tamamen yövede, yani dipten kestiriyorlar hocam. Fazla ama şey sıfırlamıyor. Kalmıyor. Evet sıfırlamıyor. Bunun maksadı hem çay üretimi biraz azalsın hı hı. ki tüketim bu anlamda cevap versin. Tabii bunu yaparken de tarla sahiplerine belli miktarda para veriyor. Tabii. Bir teşvik olsun diye. Bir de bildiğim kadarıyla devlete çay satabilme hakkı veriyor. Hı hı. Çünkü özel sektöre çay satmak ile devlete çay satma arasında fark var. Özel sektöre sattığınız zaman özel sektör ödemeleri çok geç yaparken devlet ödemeleri daha erken yaptığını söylüyorlar. Ya da şöyle bir şey oluyor. Özele sattığınız zaman çayınız hocam size... İlk peşin paranızı isterseniz daha az miktarda para veriyor. Ama bir sene sonra paramı alırım derseniz daha fazla para veriyor. Ama e, devlete verdiğiniz zaman o, hem peşin olarak peşin almış oluyorsun hem de o yüksek fiyatla almış oluyorsun. Evet. Dolayısıyla bu da insanlar için devlete verme noktasında bir e, sebep yani tercih sebebi. Bunun için devlet teşvik edebilme adına diyor ki kim tarlasına çayını keserse ona hem şu kadar miktar para vereceğim hem de devlete çay verebilme kotası ona vereceğim. Evet. Peki bunu yapıyoruz diyor bu sisteme girmek için, o meblağı alabilmek, devlete de çay satabilmek için bunu yapıyoruz. Ama böylesi bir durumda oradan çıkan çayı da sattığımız zaman bu bizim için helal olur mu olmaz mı? Hı hı. Şimdi e, soruşturduğumuzda şunu gördük. E, kesilen çayıdan çay almayı devletin veyahut da oradan çay elde etmeyi devletin yasaklaması diye bir şey yok. Evet. Sadece kesilmiş olan çayının çayı kalitesiz bir çay, evet. çöplü bir çay, otlu bir çay olacağı için e, ekspertizlerden geçmeyecek bir çaydır. Hı hı. Yani böyle bir çay genelde e, piyasada alınmaz, evet. kullanılmaz. Yoksa devlet alamazsın diye bir tahtit getirmiyor. Hı hı. Ama siz ne bileyim bakımını güzel yaptınız, otlarını güzel ayıkladınız, normal çay gibi biçmediniz, daha titiz bir şekilde onun çayını oradan aldınız... Piyasadaki normal standart çay seviyesinde bir çay kalitesini orada zaten temin Kesilmişi elde topladınız. Çok az miktarda zaten. Mi? Ele topladınız. Çalışılık yani kalmadı. Bir şekilde kalmadı. aynı evet. minvalde ortaya bir çay koyabildiyseniz bunun satılmasına devletin bir tahtidi yok. Hı hı. E, böylesi bir çayı satmanızda bir sıkıntı var mı? Yani ben bunun parasını almıştım. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu. Çünkü ortada legal olan bir mesele yok. Yani yapılan işlem meşrudur. E, devletin de kabul ettiği bir işlemdir. Peki hani ekspertiz normalde almıyor ama işte tanıdık olduğu için alıyor dediğimiz zaman bu çayı kesmiş olmasanız bile normal kendi çayınız yani Hı -hı. kesilmeyen bir çayda öyle bir çay kesip getirdiniz ki normalde o çayı ekspertiz almaması gerekir. Ama ekspertiz sizi tanıdığı için araya işte birilerini koyduğunuz için hatır yaptığı için onu alıyorsa bu da vebaldir. Evet. Yani mesele çayı kesmeniz veya kesmemeniz değil aslında. Hı -hı. Ekspertizin normal vazife yapmasını işte bazı etkenler ile sizin lehinize çevirmeye çalışıyorsanız o da bunu yapıyorsa o da vebal altındadır siz de vebal altındasınız ama yok siz zaten olması gereken bir duruma getirdiniz. Hani işte makasla kesmediğinizde elle topladınız. Yani çalısını, çırpasını, çöpünü ayıkladınız. Ee, normal güzel bir çay haline getirdiniz. Karşı tarafta onu normal olduğu için alıyor ise bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Yani şöyle bir kural yok. Çayı kesilmiş olan bir yerden çay elde etmek caiz değildir de diyemeyiz. Hı hı. Çünkü böyle bir yasaklılık yoktur. Evet. Yeter ki o çay normal standartlarda olan bir çay olsun. Toplanmasıyla veya ayıklanmasıyla bunu temin edebiliyorsanız eğer. Hı hı. E, ama yok e, benim çayım aslında alınacak bir çay değil ama çünkü çer çöplü olan bir çaydır. Ama bizim emminin oğlu orada işte işte veyahut da halamın e, oğlu orada veyahut da bizim damat orada ya bir şekilde beni idare ediyor şeklinde olursa bu o kişi açısından da bu kişi açısından da elbette haram olur. Caiz olan bir işlem olmaz. Dediğimiz gibi bu çayın kesimiyle alakalı değil normal çay içinde aynı şey geçerli. Çayla alakalı bir diğer konu da hocam. Özellikle bu de gördüğüm üzere yaş çay olduğunda işte eksperi e götürdüğünüzde yüzde on olarak düşük olarak yazıyor oraya kilosunu. Ama normal güneşli günlerde mesela bazı kardeşlerimizde özellikle üzerine su dökülüp farklı şeyler yapılarak eksperlere götürüldü veya çay alım yerine götürürdü. Ha Yine orada ıslak olarak çay görülüyor ama yüzde on düşeceğini bildiği için... Onu satarak götürüyor. Ama normalde yüzde yirmi, yüzde otuz eksi yazılması evet. lazım. O yediği suya nazaran çayın. Böyle durumda yapanlar, bazen hani çay kuruduğu için tamam su dökülebilir o farklı bir şey ama e, bu tip durumlarda yapılan işlemle ilgili de ne Bakın yani şunu demekte fayda var. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bizi aldatan bizden değildir buyurmuştur. Hı. Ben kaşe ne Bahsettiğiniz şey aslında aldatmaya yönelik bir meseledir. Yani getirdiğim çay ağır bassın. Hı hı. Normal yağmurlu günlerde getirdiğimiz zamanda da zaten çay ıslak oluyor. Orada evet. belli bir standart getirilmiş. İşte %10'u düşürülüyor. Ama zaten Karadeniz bölgesi yağmurdan hali olan bir bölge değil. Evet. Bu bir mecburiyet vardır. Ee, yine o ıslaklık belki %10'dan daha fazla oldu halde öyle bir tahtil getirilmiş. Hı hı. Kimse kimseyi kandırmıyor ama siz güneşli bir havada e, bu standarttan istifade edebilme adına onu ıslatıp da daha ağır basın ki yüzde on bile bu yine e, bizim ona vereceğimizden karlı bir şekilde olursa bu bir aldatmaya yönelik bir işlemdir orada ekspertiz olan bir kimsenin dahi bunu alması uygun değil sizin de böyle yapmanız elbette uygun bir şey değildir bu aldatmaya yöneliktir kandırmaya yöneliktir e, her şeyden kul şey. hakkıdır. Ha, özel'e eğer bunu yapıyorsa orada belki özelin hakkı, yani sadece o firma sahibinin veyahut oradaki kişinin hakkıdır ama bu eğer devlete satılıyorsa kamunun hakkı olacaktır. Yani tanımadığınız kişilerin de hakkına ne yapmış oluyorsunuz? Tecavüz etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu gibi şeylerden özellikle dünyevi bir emtia için, dünyevi bir meta için bu gibi şeylere teşebbüs etmek yakışan bir işlem değildir. Haramdır. Bu kazanç görüntü olarak kazanç gibi gözükse de aslında bu insandan bir şekilde fazlasıyla çıkacak. Yani insan rızkından ötesinde bir şey yemeyecek. Yiyeceği evet. şey illaki rızkıdır. Ama o rızkı haram da olabilir, helal de olabilir. Çünkü ehli sünnet akidesine göre haram da rızıktır. Ve siz o rızkınızı haram yoldan olmasını tercih etmiş olacaksınız. Evet. Yani yiyeceğiniz şeyi arttırmıyorsunuz. Yiyeceğiniz şey yine aynı idi. Aynı şey yiyeceksiniz ama siz onu ne yapıyorsunuz? Haramdan elde etmiş oluyorsunuz. Olmaz. Dolayısıyla yani bu akıl kârı olan bir işlem değildir mantık olarak düşündüğümüz zaman. Yani hep şunu düşünüyoruz ya, hocam. Biz bir şey kazanırken ya bunu işte Faizi bankadan işte almazsam bu işimi göremiyorum oradan alırsam daha karlı daha çok para kazanıyorum diye düşünüyoruz. Öbür taraftan helal yoldan bir işlem ya buradan az kazanıyorum gözüyle bakıyoruz. Ama Mevla başka taraftan yine o rızkı bize helal yoldan gönderiyor. Şu şekilde sizin yiyeceğiniz rızık neyse odur. Evet. Ondan ötesini hiçbir zaman fazla yani belki mal mülk sahibi olabilirsin, servet sahibi olabilirsin. Hmm. Var olan o serbest senin rızkın anlamı taşımaz. taşımaz. Çünkü onu kazanırken sen kazandın. Ama senin deyip de bir başkası onu yiyebilir hesabını sen verirsin o başkası da sefasını çekecektir. Ya. Dolayısıyla eğer yeme olarak baktığımız zaman meseleye o standart o bellidir zaten rızkın takdir edilmiştir. O ana rahminde 120 gün günlükken bir melaike ikram tarafından gelip o takdir edilmiş beyan edilmiştir. Ha. Ondan ne bir fazla ne bir azdır. Dolayısıyla e bunu helal yoldan temin etme imkanı varken niye harama yeltenelim? Niye haram yolla bunları kazanmaya çalışalım ki? Neticede dünyada yiyeceğimiz şey bellidir. Evet. Yani bunun ötesinde bir şey değildir. Mal mülk sahibi olsan ne olacak ki? Bunun sana eğer dönüşü olmayacaksa. O yüzden Rabbim cümlemize insaf nasip eylesin. Evet. İslami ahlak nasip eylesin. Evet. Ee, hani haram noktasında e, Efendimiz öyle buyuruyor. Helal belli, haram belli. Ama bir de arada umuru bir hat vardır. Yani şüpheli olan bir koru misali. Korunun bir tarafı yasaktır. Siz serbest tarafındasınız. Ama o korunun yani sınırın yanında dolaşırsanız öteki tarafa düşme ihtimaliniz Çok vardır. O yüzden yani mubah dairesi çok genişken niye sıkıntılı yerlerde dolaşalım ki? Evet. Rabbim cümlemizi bu konuda e, muhafaza buyursun, insaf ha. nasip etsin, İslam'ı ahlak cümlemize ihsan etsin inşallah. Amin inşallah. Bu soruyla programımızdan sonundayız hocam. Ee, üzerine çok selam var hocam. Bazı kardeşimiz selamla alakalı bir soru cevabımız vardı. Onu aktarıyorlar. Ya biz bilmiyorduk bunu. Bir selam gönderildiği zaman onu iletmemiz gerekiyormuş diye evet. e, bunu da öğrendik dediler. E, şimdi onlara da selamını iletiyorlar ama ben canlı yayında en azından bütün dostlarımızın selamını iletmiş olayım. Üzerimde kalmasın e, ve son olarak da dua babına neler Allah söyler, razı olsun ee, cümlesinin selamlarını ve selam ve rahmetullahi ve berekatuhu diyerek e, almış olalım. E, eksik olmasınlar teşekkür ederim. O kardeşlerimizden yine dua talep ediyoruz. İnşallah birbirimize dua edelim. Evet. E, Rabbim e, şu içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerden de tez zamanda çıkmayı nasip etsin. Evet. Ki özellikle bu salgınla alakalı. Gerçi tünelin ucu gözüktü deniyor. E, Elhamdülillah bu da biraz da olsa e, yüzlerimizi güldürüyor. Evet. Umutlarımızı e, bunu manada e, yani bizi neşelendiriyor. Çünkü bu ciddi anlamda bize sekte vuruyor. Yani ticari alanda tüccarlara sekte vuruyor, esnafa sekte vuruyor, medreseye sekte ya, vuruyor. Talebeler Çünkü de, talebelerde bizim bazı medreselerimiz bu manada kapanma ihtiyacı oluyor. Ee, eğitim, işte yüz yüze eğitim bırakıp da e, bu sefer telekonferans üzerinden yapıyoruz. E, bu da ruhsuz bir eğitim hmm. oluyor. Ki Efendi Hazretlerimizin bir ifadesi vardır. Eğitimde hoca Talebenin, şey Talebe hocanın gözüne bakacak, hoca da kalbiyle talebeye teveccüh edecek ilim bu şekilde olur. Yani karşısındaki o talebenin o haletini görmediğin zaman, onun o duruşunu, bakışını görmediğin zaman belki bir şeyler anlatılır ama bir malumat olarak olur. Bir melekke manasında olmayacak, ruhsuz bir ilim olacaktır ki bunu gördük maalesef. O yüzden yani bunun devam edebilmesi için de Rabbim tez zamanda şu sıkıntıları başımızdan kaldırsın. Eski, e, tabii bu bize e, hani bir musibet e, bir nasihatten evladır. E, yani müsafa yapmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu yani. gördük sarılmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu evet. gördük ne bileyim işte yani çocuğumuza sarılmanın da ne kadar veya bir başka bir çocuğu sevmenin sarılmanın ne kadar şimdi bir büyümüzü görüyoruz elini öpeceğiz ama öpeyim mi öpmeyeyim mi evet. eğileyim mi eğilmeyeyim mi? acaba nasıl bir tepki verecektir sarılmak istiyorum ama sarılsam acaba ne olacak yani. benden ona bir zarar gelecek mi ee, hakikaten büyük bir nimet içindeymişiz bunun farkında değiliz evet. Rabbim bunun farkında olmamızı bize bir şekilde gösterdi ama anladık elhamdülillah. İnşallah Rabbim tez zamanda eski günlerimize kavuşarak o yine birlikteliklerimize devam etmeye cümlemize nasip etsin Amin, inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımızın sonundayız. Sizlerle sorularınızı ilmihalitlalegül.tv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğunuz programlarımızda ilmihalit.com.tr ve lalegultv.com adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın efendim.